Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi alamin. Ve ala ala alihi ve Davet fıkhi ile alakalı dersimize devam ediyoruz abiler. son olaraktan konu itibariyle davette ve davetçide bulunması gereken özellikler diye bir başlık zikretmiştik. Ee, birkaç tane madde zikrettik yani davetçinin şahsında bulundurması gereken özelliklerle alakalı. Bugün bunlardan bir tanesine daha devam edeceğiz. Davet ile alakalı olarak da. <gülüyor> Dördüncü maddemiz davetçide bulunması gereken özellik davetçinin Allah ile bağı kuvvetli olmalıdır. Davetçinin Allah ile bağı kuvvetli olmalıdır. İnsanları Allah'a davet eden Müslümanın Rabbi ile bağı kuvvetli olmalıdır. Bu, onun sadıklardan olup ihlasını muhafaza etmesi, davetin ağır yükünü omuzlayıp onun afetlerinden kendini koruyabilmesi ve sözünün insanlar üzerinde etki bırakması için şarttır. Tekrar ediyorum buraya abiler, Bu, onun sadıklardan olup ihlasını muhafaza etmesi, davetin ağır yükünü omuzlayıp onun afetlerinden kendini koruyabilmesi, ve sözünün insanlar üzerinde etki bırakması için şarttır. Şimdi kardeşler normalde biz ilk derslerimizde ben bu konuya değinmiştim fakat tekrardan şöyle kısa olaraktan bir değineyim e, meselenin anlaşılması açısından e, günümüzdeki en büyük ilginçliklerden bir tanesi insanları Allah'a davet eden insanların Allah'la aralarında bir bağın olmamasıdır. Yani davetçidir kullara Allah'ı tanıtır Kulları Allah'a davet eder. Fakat kendisi Rabbine karşı olabilecek en soğuk şekilde O'na kulluk eder. Normalde kardeşler, bir insan eğer hayatını bir şeye adamışsa, insanları da o hayatını adadığı şeye davet ediyorsa, eğer bu insanın o hayatını adadığı şeyle arasında çok kuvvetli bir bağ olması lazım. Yani mesela düşünün, siz diyelim ki bir Allah'a inanıyorsunuz, onun için yaşıyorsunuz, onun için ölüyorsunuz, onun için zindanlara giriyorsunuz, onun için kavminize sırt çeviriyorsunuz, o razı olsun diye bütün ilişkilerinizi bozuyorsunuz fakat neticede sizin onunla aranız çok bozuk. Yani mesela onu zikretmiyorsunuz, ellerinizi kaldırıp ona yalvarmıyorsunuz, namaz kılmadığınız zaman onu özlemiyorsunuz. Onun kitabını okuyaraktan onunla konuşmaya çalışmıyorsunuz mesela. Bu gerçekten ilginç bir şey. Yani insanın oturup üzerinde düşünmesi gereken, nefsini muhasebe etmesi gereken şeylerden bir tanesi. Bir davetçi insanları Allah'a davet etmeden önce kendini Allah'a davet etmelidir. Yani kendi nefsine sürekli bunu hatırlatmalıdır. Allah'a yönel. Allah zevcellele zikret. Allah zevcellele boyun eğ. Allah zevcellele'nin kitabını oku diye kendini sürekli Allah'a davet etmelidir. Ondan sonra insanları Allah Azze ve Celle'ye davet etmelidir. Aksi halde burada saymış olduğumuz problemlerin hepsini yaşayabilir. Yani mesela burada ne dedik örnek verelim. Birinciyle başlayalım inşallah. Riyadan korunup ihlas sahibi olmak için. Şimdi biliyorsunuz kardeşler insanın hayatında var olan tüm salih amellerin bazı afetleri var. Yani afetten kastetmiş olduğumuz şey ne? İnsanın o amelini Allah'ın yanında geçersiz kılan veya salih olan ameli Allah'ın yanında bir günaha çeviren bir takım afetler var. Yani mesela örnek verelim diyelim ki siz bir insana infakta bulunmak istediniz. Yani yardımcı olmak istediniz. Bu salih bir ameldir. Sizi Rabbinize biraz daha yaklaştırır. Fakat siz bunun içerisine riya karıştırdığınız zaman riya bu amelin afetidir. Kıyamet gününde ee, infak gibi bir ecir göremeyeceğiniz gibi bir de riya gibi bir şey göreceksiniz bir azap riya gibi bir ceza göreceksiniz karşılığında bunlara afet diyoruz yani insanın ameleni boşa çıkaran veyahut da insanın ameleni kıyamet gününde zıddıyla insanın karşısına getiren günah olarak insanın karşısına getiren şeye buna şey diyoruz afet diyoruz davetin en büyük afetlerinden bir tanesi kardeşler riyadır çünkü insanları Allah'a davet eden insan eğer ee, Allah'la arasındaki bağ kuvvetli olmazsa zaman içerisinde insanları Allah'a değil kendine davet etmeye başlar. Veya zaman içerisinde insanları Allah'ın dinine değil kendi cemaatine, kendi iznine <gülüyor> davet etmeye başlar. Riya da insanın yapmış olduğu amele Allah azze ve celle'nin rızasının dışında bir şeyi karıştırmasıdır. Şimdi onun için Davetçi olan kardeşlerimizin mesela en büyük karşılaşacağı sıkıntılardan bir tanesi, bu amellerini ifa ederken riya tuzağının içerisine düşmektir. Riyadan nasıl kurtulacağız kardeşler? İhlasla kurtulacağız. Nasıl ihlas sahibi insanlar olabiliriz? Cevap Allah'la aramızdaki bağ ne kadar kuvvetliyse, Allah'a karşı ihlasımız da o kadar kuvvetli. Allah'la aramızdaki bağ ne kadar zayıfsa, Allah Azze ve özellikle karşı yaptığımız amellerde o amellerin riya olması o kadar şeydir. O kadar kuvvetli bir ihtimaldir. Okuyorum kardeşler. Riya tüm amellerin afeti olduğu gibi davetçinin de şiddetle sakınması gereken afetlerdendir. Riya insanın ameline Allah'ın rızası dışında bir şeyler karıştırmasıdır. Furkan suresinden bir ayet söylüyoruz. Onların işlediği her ameli alıp savrulmuş toz haline getiririz diyor Allah Azze ve Celle kıyamet gününde yani şöyle bir manzara düşünün kardeşler Allah Azze ve Celle diyor ki وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا onların yapmış oldukları bütün amellerin önüne geçeriz yani demek ki gerçekten bir amel var zikredilecek kadar çok olan bir amel var ve Allah Azze ve Celle diyor biz o amelin önüne geçeriz yani onların amellerinin önüne geçeriz sonra فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْصُورًا ve biz onların yapmış olduğu ameli toz savrulmuş toz parçacıkları haline getirir diyor Allah Azze ve Celle. Allah muhafaza, mesela bir Müslüman düşünün, sürekli insanları Allah'a davet ediyor. Kendine göre mesela şu hadisi baz almış, hani İmam Bukhari ile Müslüm, peygamberimizin dilinden Ali'ye şeyini naklediyorlar bize. Ali radiyallahu anh'a diyor ki peygamber, Allah'ın senin elinle bir tane insanı hidayet etmesi kırmızı develerden senin için daha hayırlıdır veya Allah'ın senin eliyle bir tane insanı hidayet etmesi üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha hayırlıdır. Yani mesela Müslüman iyi bir davetçidir. İşte akrabalarına davet yapmış, komşularına davet yapmış, esnafa davet yapmış ve birçoğunun İslam'la tanışmasına vesile olmuş. Ne umuyor? Umuyor ki kıyamet gününde Şeyle karşılaşacak, hani çok büyük bir amelle karşılaşacak ve bu şekilde kıyamet gününe geliyor. Allah azze ve deyle diyor, وَقَدِمْنَا اِلٰى مَا عَمِلُوا مِنْ O gözünde büyüttüğü ameli getiririz, onun önüne koyarız. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْصُورًا Fakat onu savrulmuş toz parçacıkları haline getiririz. Yani hiçbir şey geriye kalmaz ondan diyor. Hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor, Ben şirkten en müstahni olalım. Kim bir amel işler ve amelinde bana şirk koşarsa onu ve amelini terk edelim. Bunu da İmam Müslim rivayet ediyor. Yani kıyamet gününde Allah Azze ve Celle bütün insanları toplayacak ve şöyle nida edecek. Ana agna şuraka yani şirk. Şirke ihtiyacı olmayan tek kişi benim. Benim hiçbirinizin şirkine, hiçbirinizin riyasına benim ihtiyacım yoktur diyecek Allah Azze ve, Celle ve akabine devam edecek. Kim yaptığı amellerin içerisine şirk karıştırmışsa onu da şirkini de terk ediyorum. Sünen ashabının rivayet ettiği bir başka hadiste Peygamber aleyhisselatü vesselam diyecek diyor ki Allah azze ve celle diye gidin dünyada kimin için amel yaptıysanız amellerinin amellerinizin karşılığını onlardan bekleyin. Yani siz bu amelleri benim için yapmadınız. Siz bu amelleri yaparken benim rızamı gözetmediniz. İnsanlar desinler, görsünler, öfsünler diye yaptınız. Madem öyle kimin rızasını ve övgüsünü umduysanız elde etmek için gidin o insanların yanına onlar sizin size versinler diyor. Onun için kardeşler bizler ne kadar Allah'a davet edersek edelim salih amel işleyenlerden olursak olalım yapmış olduğumuz bu amellerin kıyamet gününde bir karşılığının olması yaptığımız bu amelleri ihlasla yapmaya bağlıdır. Yani sadece davetimizi Allah'ı razı etmek esası üzerine kurduğumuzda yapmış olduğumuz davet bize kıyamet gününde geri döner aksi halde Allah muhafaza Allah Azze ve Celle'nin bizi kovması veya ben sizin şirkinize muhtaç değilim diye bizi kendi yanından göndermesiyle karşı karşıya kalırız ki bu da maalesef hiçbir Müslümanın karşılaşmak istemeyeceği şeylerdendir okuyorum kardeşler İhlas kalp amellerinden en zor olanıdır çünkü nefsin onda hiçbir payı yoktur onu elde etmek zor olduğu gibi muhafaza etmek de zordur Sehel ettüsteriye, dünyada en zor şey nedir diye sordular. O da cevaben ihlastır. Çünkü nefsin onda nasibi yoktur dedi. Dünyada en zor şey nedir ey imam demişler. İhlastır demiş. Çünkü nefsin onda hiçbir pay yoktur. Süfyan-ı Sevri, ihlas ile alakalı Süfyan-ı Sevri ise şöyle der. Tabii bu tercüme malen tercümedir. Çünkü sözü kelime kelime tercüme etmek Türkçe'ye mümkün değil. Türkçe'de kelimelerde karşılığı yok. Onun için bunu halen tercüme ederek yazdım. Düzelttiğim şeylerin arasında en zor olanı ihlastır. Onu ne kadar düzeltsem yine eski haline dönüyor diyor Süfyan-ı Sevri. Yani aslında onun kullanmış olduğu ifade şu. Dediğim gibi ben Türkçe'de karşılığını belki de ben bilmiyorum. Benim mualece ettiğim şeylerin en zor olanı, en ağır olanı ihlastır diyor. Yani mualeceden kasıt şu. Hani tedavi diyelim. Yani Süfyan-ı diyor ki ben nefsimde bulunan hastalıkları tedavi etmek için uğraştım. Onların üzerine yöneldim diyor. Bunların arasında bir türlü muhalece edemedim. Her seferinde muhalece ettiğimde tekrardan benim üzerime geri dönen, beni ters çeviren şey ihlas oldu diyor. Çünkü amellerin kalp amellerinin içerisinden ıslah etmesi, düzeltmesi ve sonrasında muhafaza etmesi en zor olan e, bu amellerin arasında ihlastır. Sahri et etüsteri de bunun sebebini açıklıyor kardeşler. Çünkü diyor, ihlasta nefsin payı yoktur. Yani mesela örnek vereyim size. Diyelim ki siz namaz kılmak istediniz. Güzel bir namaz kılmak için kendinizi zorladınız. Çaba sarf ettiniz. Ve gerçekten güzel bir namaz kılmaya muvaffak oldunuz. Huşu içerisinde, sukunet içerisinde bir namaza muvaffak oldunuz. Bunu devam ettirmeniz kolaydır. Çünkü nefsin bunda payı vardır. Ne demek? Çünkü güzel namaz kılan bir insan Allah azze ve celle neyi razı ettiği gibi kendisi farkında olmasa bile kalbine bir huzur iner. Kalbine bir sükunet iner. Mesela içinde bulunduğu endişeden, stresten, sıkıntıdan kurtulur. Namazdan çıktıktan sonra sanki üzerinde var olan yükler ve ağırlıklar kaldırılmış gibi bu sefer insan kendi içerisinde bir ferahlama hisseder. Şimdi bu insanın bu amele devam etmesi normaldir. Yani bir amel yaptı, ameliyle Allah'ı razı etti fakat bununla beraber kendi nefsinin de payı var bu amelde. Yani nefis bundan bir mutluluk, nefis bundan bir haz, bir lezzet elde etti. Fakat ihlas böyle değil. Yani siz ne kadar ihlaslı olmaya çalışırsanız çalışın, nefsin bunda hiçbir payı olmadığı için sürekli elinizden kaçma tehlikesiyle karşı karşıyasınız. Yani yaptığınız ameli kimseler bilmeyecek, yaptığınız ameli kimseler övmeyecek. Yaptığınız amelden dolayı kimse size teşekkür etmeyecek. Bundan dolayı selefe sordular. Dediler ki sadık kimdir? Dediler ki sadık muhlistir. Yani kim amellerini ihlaslı bir şekilde yapıyorsa Allah azze ve celle kulluğunda sadık olan insan da odur. Niye? Çünkü sıdık yani Allah azze ve celleye vermiş olduğumuz söz neydi kardeşler? Sadece sana kulluk edeceğiz. ''Sadece senden yardım isteyeceğiz, sadece sana ibadet etmek için yaşayacağız, hayatı ölümü ve bu ikisindekilerin arasını yeri ve göğü yarattığın için sana adayacağız.'' diye Allah'a İslam olurken bu tip sözler verdik. İşte sadık olan insan bu sözünün üzerinde durandır. Yani insanlar bilse de bilmese de, görse de görmese de, övse de yerse de amellerinin üzerinde sebat eden ve Allah'ı razı eden insandır. İşte bu zikretmiş olduğum bütün başlıkların adı kardeşler İslam'da ihlastır. Buna en çok ihtiyacı olan insan ise davetçilerdir. Özellikle böyle davette çok aktif olan kardeşlerimiz yani sürekli insanları davet eden İslami çalışmada böyle bir görev üstlenmiş olan kardeşlerimizin buna çok çok daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor. Bunun da yolu dediğimiz gibi kardeşler Allah ile kuvvetli bir bağ kurmaktan geçer. Yani siz ne kadar Allah'a yakınsanız o kadar ihlasa muvaffak olmanız kolaydır nefsinizi ve kalbinizi mualece etmeniz, tedavi etmeniz kolaydır. Ne kadar da Allah'tan uzak olursanız kardeşler, riyayı mualece etmeniz, ihlası elde etmeye çalışmanız bu sizin için o kadar zordur. Şimdi burada özellikle şunu, şu konuyu açmamız gerekiyor. Yani mesela diyelim ki bugün kime sorsan, insan olaraktan, insan riyayı kendine yakıştırmaz. Yani kıyamet gününde Allah'ın huzurundan kovulmayı, işte ee, kıyamet gününde mesela Allah Azze ve Celle'nin insanla beraber ilk olarak ateşi onunla yakmasını, bunlar nefsi ağır gelen şeyler. ama riyakarın cezası budur. Yani mesela aleyhissalatu Vesselam İmam Bukhari ile Müslümanı rivayet ettiği bir hadiste diyor, Kıyamet gününde estafrullah imam Müslümanı rivayet ettiği bir hadiste diyor, Kıyamet gününde Allah'ın ilk defa kendilerini hesaba çekeceği insan üçtür. Başka bir rivayette peygamber aleyhissalatü vesselam diyor kıyamet gününde ateşin kendisiyle tutuşturulacağı insanlar üçtür. Şimdi insan bu hadisi duyar duymaz insanın aklına kim geliyor? Firavun geliyor, Ebu Cehil geliyor, Ebu Leheb geliyor. Hani Allah birilerini hesaba çekecekse ilk bunlarla başlar herhalde diye düşünüyor insan. Peygamberimiz diyor ilk olarak Allah'ın huzuruna şehit getirilir. İlk olarak Allah'ın huzuruna şehit getirilir. Allah ona kendi nimetlerini tanıtır o da Allah'ın nimetlerini ikrar eder. Yani Allah ona soracak sana hidayet etmedin mi? Sana benim yolumda hizmet etmeye seni muvaffak kılmadım mı? Nimetlerini Allah ona tanıtacak maddi manevi. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki sonra Allah ona soracak peki sen ne yaptın? Ya Rabbi senin yolunda savaştım ve senin kelimeni yücelttim. Allah azze ve celle diyecek ki yalan söyledin. Sen insanlar desinler diye kahraman görülmek için savaştın. Ve insanlar da bunu sana dediler diye ve yüzünün üzerinde sürülerekten cehenneme atılacak diyor Aleyhissalatu vesselam. Sonra Allah'a sığınıyorum. Alim getirilecek. Allah azze ve celle ona nimetlerini hatırlatacak. Sana hafız vermedin mi? Sana fehem vermedin mi? Sana imkan tanımadın mı? O da Allah'ın nimetlerini ikrar edecek. Allah azze ve celle soracak sen ne yaptın? Senin dilini öğrendim ve insanlara öğrettim ya Rabbi diyecek. Yalan söyledin diyecek Allah azze ve celle. Sen insanlar sana ne kadar fazla biliyor? Alimdir desinler diye bunu yaptın. Ve insanlar sana bunu da dediler diyor. Yüzü üzerinde sürülerekten cehenneme götürülecek. Sonra zengin getirilecek. Allah ona nimetlerini hatırlatacak. O da Allah'ın nimetlerini ikrar edecek. Allah azze ve celle ona soracak. Ne yaptın benim için? Ya Rabbi ben kazandığım malı senin yolunda infak ettim diyecek. Allah azze ve celle diyecek ki yalan söyledin. Sen insanlar sana zengindir. Veriyor, harcıyor. Desinler diye yaptın ve insanlar da bunu sana söylediler. Yüzünün üzerinde sürülerekten cehenneme atılacak diyor. Onun için kardeşler riya dediğimiz zaman riyakarlık dediğimiz zaman insan bunu kolay kolay kendi nefsine yakıştırmıyor. Çünkü bunun neticelerini insan göz alamıyor. Ama her Müslümanın kendine şu soruyu sorması lazım. Ben davetimde riyakar olan insanlardan mıyım? Yoksa ben davetimde ihlas ehli olan insanlardan mıyım diye? Bunu kendine sorması lazım. Şimdi bunu tespit etmenin yolu insanın kendine ihlaslı veya utarı yakar demesiyle bu tespit olmaz. Bunu nasıl tespit edeceğiz kardeşler? Ahlak alimleri, ihlasla ya arasında bir takım şeyler koymuşlar, kıstaslar koymuşlar. Bu kıstaslara göre kendi nefsimizi muhasebe edeceğiz. Ben şimdi bu kıstasları zikredeceğim, Ondan sonra bunu bir davetçiye uyarlayacağız beraber. Sonra her birimiz nefsimizi muhasebe edeceğiz. Bakacağız hele amellimizde, davet amelimizde riya var mıdır? Yoksa yok mudur? Allah azze ve celle bizleri riyadan ve riyanın şerrinden muhafaza eylesin. İslam alimleri kulun ihlasını kontrol etmesi için bazı kıstaslar koymuşlardır. Davetçinin bu kıstaslara göre nefsini ve davetini muhasebe etmesi şarttır. Bunlardan bazıları. Bir, insanların göz ve kulaklarının nasibi olduğu amellerde canlı olup Rabbiyle baş başa kaldığı amellerde gevşek olması. Bu hem Ali radıyallahu anhu'ya nispet edilmiş hem de Hasan el Basri'ye nispet edilmiş. Yani demişler ki bir adam insanların bulunduğu ortamda güzel amel yapıyor. Fakat Rabbiyle baş başa kaldığı zaman amel yapmıyorsa bu adam riyakâr olduğunu bilmesi lazım. Hatta Hasan el Basri insanın durumunu üçe ayırıyor. Diyor ki bir insan ya insanların yanında amellerinden normaldir, Rabbiyle baş başa kaldığında amellerinde çok iyidir. Bu muhlislerden ve sadıklardandır. Ya diyor insanlarla tek başına kaldığı yerde amelleri eşittir. Yani fark etmiyor. Hem insanların yanında amellerini güzel yapıyor. Hem Rabbiyle baş başa kaldığında yapıyor. Bu da ihlas ehlidir diyor. Veyahut da insanların yanında amelleri çok iyidir. İnsanların yanında çok dikkatlidir. Fakat nefsiyle baş başa kaldığı zaman ise amellerinde kötüdür. Bu da riyakarlardandır diyor. Şimdi davetçi de kardeşler Müslümanların arasında bulunduğunda eğer insanlara Rabbine davet ediyorsa, insanlara emri bil marufu nehy anil münkeri yapıyor ise fakat kendi kendi kendiyle baş başa kaldığında insanlara davet yapmıyorsa, insanların kınamasından korkuyorsa, hiçbir şey yokmuş gibi insanlarla hayatını ve düzenini devam ettiriyorsa bu o insanın riyakâr olduğunu gösterir. Yani davetini Allah için değil birilerinin yanında makam mevki elde edebilmek için birilerinin övgüsüne birilerinin rızasına mazhar olabilmek için insanları Allah'a davet ettiğini gösterir onun için kardeşler Müslümanlar bir aradayken Müslümanlar bir görev belirlediğinde veya Müslümanların toplu bulunduğu ortamlarda insanları Allah'a davet etmek kolaydır çünkü bunda hem nefsin payı vardır hem de dinin payı vardır nefsin payı vardır çünkü insanlar o insanı överler İnsanlar o insanın amelinden dolayı ona teşekkür ederler. Şey vardır, e, dinin payı vardır. Bu davet dine faydalıdır. Fakat hiç kimsenin görmediği yerde, insanın kendiyle baş başa olduğu yerde birilerini Allah'a davet etmesi, Allah'a davet etmek için bir şeyler hazırlaması, bir şeyler yapması, bu gösterir ki o insan davetini Allah için yapıyor. İnsanların varlığıyla yokluğu onun davetinin varlığına ve yokluğuna etki etmiyor. Onun için birinci kıstasımız bu olmalıdır kardeşler. Davetimizi buna göre, bu esasa göre yerine getirmemiz lazım. İkinci kıstasımız, insanların övgü ve yergisinin amelin varlığı ve yokluğuna etki etmesi. İnsanların övgü ve yergisinin amelin varlığı ve yokluğuna etki etmesi. Şimdi kardeşler burada yani bu konuya girerken özellikle bir konunun altını çizeceğim. Burada farkındaysanız şöyle bir ifade var yazıda, amelin varlığını veyahut da yokluğunu etki etmesi. Bir Müslüman yapmış olduğu hayırlı amellerden dolayı diğer Müslümanlar tarafından bir övgü alıyorsa, diğer Müslümanlardan bir teşekkür alıyorsa ve bu onun yaptığı amele teşvik ediyorsa bunda hiçbir sıkıntı yoktur. Bir Müslüman yapmış olduğu amellerde Müslümanlardan aldığı övgü, Müslümanlardan aldığı teşekkürden ötürü amellerini daha güzel bir şekilde yerine getiriyorsa bunda hiçbir sıkıntı Allah'ın izniyle yoktur. Fakat övgü aldığında ameli yapıyor övgü almadığında veyahut da yer gibi de bulunulduğunda eleştirildiğinde ameli tamamen terk ediyorsa yani övgünün varlığı amelin varlığına övgünün yokluğu veyahut da teşekkürün yokluğu amelin yokluğuna sebebiyet veriyorsa işte riya olan budur kardeşler. Bu gösterir ki o zaman bu insan amellerini Allah'ın rızası için değil, insanların teşekkür etmesi veya insanların onu övmesi için yapıyordur. Bakın bu konuda daha önce de hatırlatmıştım yine hatırlatalım. Tevhid önderi olan ve kalbinde Allah sevgisi ve ihlasından başka bir şey bulunmadığı için ümmetlerin imamı seçilen İbrahim aleyhisselam, Allah Allah'a dua ederken, ondan cennet istediği gibi, günahlarının bağışlanmasını istediği gibi şunu da istiyor. وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي Başkalarının içerisinde bana övülen bir dil kıl Ya Rabbi diyor. Yani ben öldükten sonra, ben gittikten sonra insanlar beni övsünler. İnsanlar benim amellerimden dolayı beni sevsinler. İnsanlar benim amellerimi hayırla yadetsinler. etsinler. Eğer bu, insanların övgüsünden hoşnut olmak, razı olmak, insanın ihlasını zedeliyor olsaydı Allah Azze ve Celle İbrahim'den böyle bir duayı kabul etmezdi. İmam Müslüm rivayet ediyor. Sahabe peygamberimize sordu. Dediler ki ey Allah'ın Resulü adamın biri amel yapar ve insanlar yaptığı bu amelden dolayı onu över. Tabi hadisteki ifade ona hamd eder. Ona teşekkür eder. Yani maşallah ne kadar güzel yaptın. Allah senden razı olsun. Bize şu şu şu faydan oldu gibi derler. Soruyorlar peygamberimize bunda bir sakınca var mıdır? Aleyhissalatu vesselam onlara cevap veriyor. Tilke acilu buşral mu'min. Bu Allah'ın Müslüman'a müjde olarak aceleden verdiğidir diyor. Yani kıyamet gününde Allah azze ve celle müminlerin yaptığı amellere karşı onları müjdelemiştir. Onlara cennetler verecek inşallah. Altından ırmaklar akan cennetler verecek. Onlara huriler verecek. Onlara kendi yüzünü göstermekle onları şereflendirecek. Şeref üzerine şeref müjde üzerine müjde dünyadayken insanlardan birilerinin insanın yaptığı ameli övmesi insanın amelinden razı olması bu kıyamet müjdesinden bir parçanın aceleden insana verilmesidir diyor aleyhissalatu vesselam onun için kardeşler bir davetçi müslümanların ona olan övgüsünden veya ona olan rızasından ve hoşnutluğundan dolayı amellerinde daha canlı daha iyi olabilir bunda hiçbir beis yok fakat insanlar onu övdüğünde amelini yapıyor İnsanlar onu yerdiğinde veya övgüyü çektiğinde amelini terk ediyorsa orada durup düşünmesi lazım işte. Demek ki ben bu ameli Allah'ın rızası için değil, insanların benden hoşnut olması için yapıyorum diye ameline riya karıştırmış anlamına gelir ki o ameli terk etmesi, o ameli yapmasından onun için daha hayırlıdır. Üçüncü bir kıstas daha söyleyelim kardeşler. İnsanın ikhlassızlık ve riyakarlıktan emin olması. İnsanın ihlâssızlık ve riyakarlıktan emin olması. İmam Bukhari e, Hasan el şunu rivayet ediyor. Diyor ki vallahi mâ âminuhu illâ müminun, mâ vallahi mâ khâfehu illâ müminun ve mâ âminuhu illâ munâfıqun. Allah'a yemin olsun ki nifaktan, riyakarlıktan, ikiyüzlülükten ancak münafık emin olur. Ve ancak ondan Müslüman korkar diye. Yani münafıkların alameti, riyakâr olan insanların alameti riyakarlıktan korkmamalarıdır. Böyle bir endişe içerisine düşmemeleridir diye. Müminlerin alameti ise münafık olmaktan, riyakâr olmaktan, bundan sürekli bir korku içerisindediler İbni Ebi Muleyke, bunu da yine İmam Bukhari ondan naklediyor. Diyor ki ben peygamberin ashabından otuz kişiyle tanıştım. Yani 30 tanesini gördüm Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından ve onların her bir tanesi nefsinin münafık olmasından çekinirdi. Nefsinin münafık olmasından korkardı diyor. Yani düşünün kardeşler, sahabe Allah Azze ve Celle onlardan razı olduğunu söylemesine karşılık acaba bizde nifak olabilir mi? Acaba bizde münafıklık olabilir mi? Acaba amellerimizde ikiyüzlü olabilir miyiz diye sürekli bu korkuyu kendi içlerinde hissediyorlar. İbni Ömer'in oğlu, bir şey verdiğinde, bir sadaka verdiğinde ona dedi ki: "Ey babacığım Allah kabul etsin." İbn Ömer ağladı. Dedi ki: "İnname yetekabbalu Allahu minal Ancak Allah ancak muttaki olan kulların amellerini kabul eder. Yani Maide suresinden bir ayet-i okudu ona. İbn Ömer bakın, biz bugün takvaya İbn Ömer'i örnek gösterirken mesela sahabe arasında her sahabenin ayrı bir sıfatı var. İbn Ömer'i takvaya örnek gösterirler. Yani kılık kırk yaran çok dikkatli olan, hatta takvanın da bir üstü var'a seviyesinde olan, yani şüpheli şeylerden bile kaçınan biri olaraktan gösteriyorlar. İbni Ömer kendisinin müttaki olmayacağından korkuyor ve buna binaen de Allah azze ve celle'nin onun amellerini kabul etmeyeceğinden bir endişe içerisinde bulunuyor. Onun için kardeşler, ölçü insanın riyakarlıkta ve münafıklıkta veya Müslümanlıkta ölçüsü, insan kendi korkularını kontrol edecek. Çünkü insan ne kadar Allah'a yakın olur Allah'la bağlarını ne kadar kuvvetlendirirse şunu mutlaka görecektir. Benim Rabbimin benim üzerimdeki nimetleri bu kadar sayısızken benim ona yapmış olduğum ameller onun hangi nimetini karşılasın? Sürekli kendisinde bir taksir görür. Yani bunu davetçiye getirelim. Mesela davetçi düşünür. Ben velev milyonları bile İslam'a davet etmiş olsam Allah'ın beni hidayet etmesinin nimetini şükrünü bile eda etmiş olamam. Yani Allah'ın benim üzerinde o kadar nimeti var ki, ben yaptığım amelle bunlardan hangi birini şey yapabilirim, karşılayabilirim. Veya Allah'ın isim ve sıfatlarını düşünür. İbn Kayyım'ın dediği gibi kalbi, Allah'ın azametinde şaşkınlığa düşer yani ne yapacağını bilmez Hani öyle büyük bir Rabbe öyle kemal sıfatlarına sahip olan bir Rabbe kulluk ediyor ki sadece Sübhan demek, yani Allah demekten kendini alamaz. Ya Rabbi benim sana söyleyebileceğim tek şey şüphesiz ki sen bütün eksikliklerden münezzehsin sonra onu tekbir eder ve senden daha büyük, senden daha ulu, senden daha yüce olan yoktur. Ama bununla beraber şuna da bakar. Yani böyle bir Allah'a ben nasıl kulluk edeceğim? Bu kadar yüce, bu kadar büyük, bu kadar eksikliklerden münezzeh olan bir Allah'a ben nasıl kulluk edeceğim? Sonra korkmaya başlar. Ben ona acaba kulluk yapabildim mi? Hak ettiği şekilde, layık olduğu şekilde amellerimi ona takdim edebildim mi diye bu Müslümanı korkuya sevk eder. Dikkat ederseniz bu korku Allah'la bağla alakalıdır. Yani bağınız ne kadar kuvvetliyse, Allah'ı ne kadar tanıyorsanız korkunuz o kadar fazladır. İnsan Allah'tan uzaklaştıkça yüceltiği bir Allah olmadığı için... Tenzih ettiği bir Allah olmadığı için sunmuş olduğu amellerin de şeyine bakmaz. Önemine, kıymetine çok fazla insan aldırmaz. Yani bunu şöyle düşünün kardeşler. Bir hediye hazırladınız ve bu hediyeyi diyelim ki birilerine sunacaksınız. Bir padişaha sunduğunuz bir hediyeyle normal sıradan bir arkadaşınıza sunmuş olduğunuz hediye birbirinden çok farklıdır. Yani ameller de böyledir. Allah'a bu ameli yaptığını bilen insanın bu bilinçle Allah'a kulluk edenin, Allah'a sunacağı amelle bunu unutan... Bunu hafızasından çıkarmış olan insanın Allah'a yapacağı kulluk birbirinden tamamen farklıdır. Ondan dolayı kardeşler, ihlasla riya arasındaki fark kişinin korkusunda çıkar. Üç tane kıssa zikretmiş olduk. Her davetçinin bunları bunları kendinde kontrol etmesi gerekir. Eğer bunlardan bir tanesi dahi varsa, bu onun davetin en büyük afeti olan riya afetine düştüğünü gösterir ve bir an önce tövbeyle Allah'a yönelmesi gerektiğini gösterir. İlk başta da işe neyle başlayacak kardeşler? Allah'la arasındaki bağı kuvvetlendirecek. Çünkü Allah'la arasındaki bağı kuvvetli olmayan birinin bu ister davetçi olsun ister başkası olsun amellerinde ihlası yakalaması neredeyse mümkün değildir. Davetçinin ikinci afeti kardeşler, davetçinin kendi nefsini unutmasıdır. Davetin en büyük afeti insanın kendi nefsini unutmasıdır. Dil, insan üzerinde en etkili organdır. Konuşmak bazen insanı yanıltır. Amel sorumluluğunu unuturur. Bu afetten korunmanın yolu Allah ile bağların sağlam olmasıdır. Sadece anlatıp amel yapmamanın ahiretteki neticesinin ne olduğunu şu hadis bize göstermektedir. Kıyamet günü bir adam getirilir ve cehennem ateşine atılır. Bağırsakları karnından dışarı çıkar ve onlarla birlikte yani bağırsaklarıyla birlikte değirmen döndüren merkek gibi e, döner durur. Cehennem halkı onun yanına toplanırlar ve derler ki Ey filan sana ne oldu? Sen iyiliği emredip kötülükten nehyetmez miydin? O kişi de evet iyiliği emrederdim fakat kendim yapmazdım. Münkerlerden nehyederdim fakat kendim yapardım der Bukhari ve Müslüm. Bakın kardeşler dedi ki dil insanın organları üzerindeki en etkili şey en etkili organ dildir. Yani Allah Resulü bir hadis-i şerifte diyor ki, organlar İmam Tirmizi'yi rivayet ediyor. Sabahladıkları zaman, dile derler ki, insanın diline, bizim hakkımızda Allah'tan kork. اتق الله فينا. اِنَّمَا نَحْلُ بِكَ Biz senin ile varız. Yani, sen istikamet bulursan biz de istikamet buluruz. Sen sapıtırsan biz de sapıtırız. Şimdi dil, İnsan bedeninde en çok hareket eden organdır ve belki de insanın beynini, insanın hafızasını, ruh alamini en çok etkileyen organ da yine beraberinde dildir. Dilin afeti de şudur kardeşler. Çok konuşan insan bazen amel etmesinin sorumluluğunu unutur. Yani sürekli anlatarak da sürekli insanlara bir şeyler aktardığı zaman insan amel yapması gerektiğini, anlattıklarını yerine getirmesi gerektiğini unutur. Ve dil kalbi tatmin ettiğinden dolayı, dil beyni tatmin ettiğinden dolayı insan amel yapmış gibi, anlattıklarını yerine getirmiş gibi rahat olmaya başlar bu sefer. Bundan kurtulmanın tek yolu nedir kardeşler? İnsanın kendini nefsini unutmasından kurtulmanın yolu, bunun yolu Allah'la bağların kuvvetli olmasıdır. Çünkü zaten insan eğer kendi nefsini unutmuşsa bu Allah'ı unutmasının cezasıdır. İnsan eğer kendi nefsini unutmuşsa bu onun Allah'ı unutmasının onun hayatındaki bir cezasıdır. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki Onlar Allah'ı unuttular, Allah'ın hatırlarından çıkardılar. Allah Azze ve Celle de onlara kendi nefislerini unutturdu. Şimdi Allah Azze Celle, insan kendi nefsini unutur mu ya? Ben varım. Mesela yiyorum, içiyorum, yatıyorum bunları unutmuyorum. Demek ki burada unutturmaktan kasıt insanın kendini yok hissetmesi anlamında değildir. Burada unutturmaktan kasıt şudur insanın kendi hayrına olan insanın kıyamet gününde kendi maslahatına olan şeyleri insanın unutmasıdır. Onun için kardeşler bir insan Allah'la bağlarını koparırsa Allah azze ve celle'den uzaklaşırsa Allah azze ve Celle de buna ceza olaraktan insana kendi nefsini unutturur. Yani insanlara anlatır fakat anlattığı şeyleri kendi nefsi için hatırlamaz insanları irşad eder fakat kendisi irşad olmaz İnsanın, işte bu afetten kurtulmanın tek bir tane yolu vardır ki önümüzdeki hadiselere dikkat edin hani kıyamet gününde herkes ateşte yanarken bir tanesinin bağırsakları dışarı çıkmış ve bu eskiden değirmen taşını döndüren eşekler vardı yani yaşı biraz daha büyük olanlar bilirler ben de görmüş değilim sadece söylenenden biliyorum ee, diyor ki aleyhissalatü vesselam o bağırsaklarının etrafında Eşeğin döndüğü gibi döner. Merkebin döndüğü gibi döner. Burada tabi şu soruyu da sormak lazım. Yani bu niye bağırsaklar da başka bir şey değil? Bağırsaklar şunu ifade ediyor kardeşler. Allah azze ve celle onun içinin pisliğini dışarıya çıkarmıştır. Yani normalde o adam insanlara bir şeyleri anlatan fakat kendisi yapmayan adam zahiren temiz görünse bile içi pistir. Çünkü içi temiz olmuş olsaydı insanlara anlattığını kendi de yerine getirirdi. Kıyamet gününde Allah Azze ve Celle ona dünyada yaptığı bu amelin karşılığını kendi cinsinden vermek için insanın içindeki en pis yeri yani insanın bağırsaklarını dışarıya çıkarır. İnsanı böyle alçaltır, böyle rezil eder Allah muhafaza. Ve merkebin şeyin taşın etrafında döndüğü gibi barsakların etrafında döner. Tabi cehennem ehli de bu manzaraya şaşırırlar. Yani sana ne oldu? Bize doğruyu anlatan da sendin. Bize yanlışın ne olduğunu öğreten de sendin derler. O da der ki doğrudur. Ben size anlatıyordum fakat kendim yapmıyordum. Ben sizi yasaklıyordum fakat kendi nefsimi bundan men etmiyordum diye bundan da Allah'a sığınırız. Onun için kardeşler insanın kendi nefsini unutmamasının yolu insanın Allah'la bağlarının kuvvetli olmasıdır. Kimin Allah'la bağları zayıflar ve Allah'ı unutursa biraz önce okuduğum ayette olduğu gibi ceza olarak Allah da o insana kendi nefsini unutturur ki davetin belki de en büyük afeti budur. Dilin çalışıp organların amel etmemesidir. İnsanların insanı ifşar ettiği konularda kendi nefsine bundan pay çıkarmamasıdır. Başta kendim için bunu söylüyorum. Bundan Allah Azze ve Celle'ye sığınıyorum. Sonra bütün İslam davetçileri için bu duruma düşmekten Allah Azze ve Celle'ye sığınırız. Ee, bu dersimizi burada noktalıyorum. Yani bir dahaki, şeyde, bir dahaki dersimizde iki madde daha anlatacağım. Yani davetçinin Allah ile bağı kuvvetli olmalıdırdan kastımız. Biriden riyadan korunmak için dedik. Biri nefsin kendini unutmasından korunmak için dedik. Bir sonraki dersimizde de iki tane daha madde zikredip dördüncü özelliği de inşallah beraberinde bitirmiş olacağız. Evet. Allah Azze ve Celle bizleri söyledikleriyle amel ettikleriyle birbirine uyan insanlardan eylesin. Ve ahiru da'vanı elhamdülillahi rabbil